Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 21. Bölüm Uhud Savaşı Uhud Gazvesi Bedir'de ağır bir yenilgiye uğrayan Kureyşliler, Müslümanlardan intikam almak için reisleri Ebu Süfyan'a savaş hazırlıklarına hemen başlaması hususunda baskı yapıyorlardı. Bedir gazvesine sebep olan kervanın malları, Darun Nedve'de muhafaza ediliyordu ve Müslümanlara karşı kullanılmak üzere Ebu Süfyan'ın emrine verilmişti. İntikam hisleri yanında, Müslümanların Suriye-Mısır ticaret yolunu kesmeleri ve kervanlarına baskınlar düzenlemeleri de onları endişeye sevk ediyordu. Kureyşliler, çevredeki dost ve akraba kabilelerden de yardım alarak topladıkları 3000 bin kişilik bir orduyla Bedir gazvesinden bir yıl sonra Medine'ye doğru yürüdüler. Resul-ü Ekrem, cahiliye döneminin kin ve nefret duygularıyla Bedir'in intikamını almak isteyen Kureyşle. Medine dışında savaşmak istemiyordu. Ancak Bedir gazvesine katılmamış bazı gençlerle düşman ordusunun ekili arazi ve bahçelerini tahrip etmesine kızan Ensardan bazılarının ısrarı üzerine bin kişilik bir orduyla şehre beş buçuk kilometre uzaklıktaki Uhud'a gitmeye karar verdi. Yolda münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül, 300 kadar adamıyla ordudan ayrılıp şehre geri döndü. Yanında kalan 700 sahabesiyle Uhud dağı eteklerine gelen Resulullah, Müslümanların en büyük sancağını Mus'ab bin Umeyre, Evsin sancağını Üseyd bin Hudayra, Hazreç kabilesinin sancağını Sa'd bin Hubab'a teslim etti. Arka tarafı emniyete almak için Ayneyn tepesine Abdullah bin Cübeyr komutasında 50 okçu yerleştirdi ve onlara savaşın seyrine bakmaksızın kendisinden bir emir gelmedikçe yerlerinden ayrılmamalarını emretti. İki ordu 7 Şevval 3 Cumartesi günü karşılaştı ve Müslümanlar başlangıçta Kureyşlileri püskürtüp geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Düşmanın bozulup kaçmaya başladığını gören okçular, kumandanları Abdullah bin Cübeyr'in bütün ısrarlarına rağmen yerlerinden ayrılarak ganimet peşine düştüler. Aynayn Tepesi'nin stratejik önemini tıpkı Resulullah gibi takdir eden Kureyş ordusunun süvari birliği komutanı Halid bin Velid, Müslüman okçuların yerlerinden ayrıldığını görünce savaşın kaderini değiştirecek bir hamle ile yerinde kalan birkaç okçuyu şehit ederek İslam ordusuna arkadan saldırdı. Bu hamlenin ardından savaşın seyri bir anda değişti. Ve başta Hazreti Peygamberin amcası Hazreti Hamza olmak üzere yetmiş Müslüman şehit oldu. Şehitler arasında Abdullah bin Caş, Mus'ab bin Umeyr ve Abdullah bin Cübeyr de vardı. Resulullah, miğferinin halkaları iki şakana battığı için yüzünden yaralandı, alt dudağı kanadı ve dişi kırıldı. Ayrıca Resulullah'ın öldürüldüğüne dair yayılan yalan haberin etkisiyle çatışmalar yavaşladı. Müslümanlar Uhud Dağı'nın eteklerine çekilerek Hazreti Peygamber'in müşriklerse Ebu Süfyan'ın etrafında toplandılar. İki ordu birbirinden ayrıldı ve savaş sona erdi. Savaşta 37 veya 22-23 kişi kayıp verdikleri rivayet edilen Kureyşliler Bedir'in intikamını aldıklarını hissettiler. Resulullah'ı öldürememişlerdi ama onun amcası Hazreti Hamza'yı şehit etmişlerdi. Ebu Süfyan'ın karısı Hint bin Utbe, Bedir'de öldürülen babası Utbe, kardeşi Velid ve amcası Şeybe'nin intikamını almak üzere Hazreti Hamza'nın ciğerini alıp çiğnemiş ve Hazreti Hamza'yı attığı mızrakla şehit eden Vahşi bin Harbe vaad ettiği ödülü vermiştir. Uhud'da şehitlerin cesetlerinin müşrikler tarafından parçalanması, kulak ve burun gibi uzuvlarının kesilmesi, Müslümanları büyük acıya boğmuş, bazı Müslümanlar da buna karşılık olmak üzere müşrik cesetlerine aynı muameleyi yapmak istemişlerdi. Fakat bu konuda nazil olan Nahl Suresinin 126. ayeti ve Hazreti Peygamber'in uyarısı üzerine bu düşüncelerinden vazgeçtiler. Hazreti Peygamber, Uhud şehitlerini ve Uhud'da yaşananları hayatı boyunca unutmamış, Uhud şehitlerini her yıl ziyaret etmiş, ömrünün son günlerinde de bu ziyaretini tekrarlamıştır. Uhud gazvesi daha sonraki dönemlerde de Müslümanlar tarafından gerekli derslerin çıkarılması açısından ibretle yad edile gelmiştir. Uhud savaşına on civarında kadın sahabe katılmış ve askerlere su dağıtımı, yaralıların tedavisi gibi hizmetlerde bulunmuşlardır. Hazreti Peygamber'in azatlısı Ümmü Eymen, Ümmü Umare, Hazreti Fatıma Hazreti Ayşe ve Ümmü Süleym bunlar arasındadır. Özellikle Ümmü Umare Müslümanların zor durumda kaldıkları sırada Hazreti Peygamber'in etrafında düşmanla yalın kılıç vurmuş. Hazreti Fatıma da Hazreti Peygamberi yaralandığı sırada tedavi etmiştir. Uhud gazvesiyle ile ilgili olarak şu hususu belirtmek gerekir. Şayet Müslümanlar Tıpkı Bedir'deki gibi Uhud'da da Kureyşlilere büyük bir darbe indirmiş olsalardı, Resulullah'ın esas hedefine ulaşması, Kureyş'i İslam'a kazandırması belki de çok zorlaşacak, cahiliye zihniyetinin beslediği kin ve intikam duyguları daha canlı bir şekilde bu kabilede yaşamaya devam edecek, mesela Hudeybi'ye antlaşmasının sağladığı imkanlar gerçekleşmemiş olacaktı. Uhud gazvesinden Medine'ye dönen Hazreti Peygamber, ertesi gün Kureyşlilerin geri dönüp Medine'ye baskın düzenleyeceklerine dair bir haber aldı. Bunun üzerine hem muhtemel bir baskını önlemek hem de Müslümanların zayıf düşmediğini göstermek amacıyla Kureyş ordusunu takip etmeye karar verdi. Bu sefere sadece bir gün önceki Uhud savaşına iştirak etmiş olanların katılmasını istedi.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 ve hatta bir kısmı yaralı oldukları halde bu sefer çağrısına memnuniyetle uydular. Bu arada Uhud'a katılamayan Cabir bin Abdullah, Hazreti Peygamber'e gelerek bu sefere iştirak için izin istedi. Cabir'in babası Abdullah bin Amr, Uhud'da şehit düşmüştü. Cabir bin Abdullah, Uhud'a katılmak istediği halde, babasının yedi veya dokuz kız kardeşine bakacak kimseleri olmadığı gerekçesiyle, kendisini onların başında bıraktığını ve bu sebeple katılamadığını belirtince Hazreti Peygamber ona özel izin verdi. Hazreti Peygamber 500 kişilik bir kuvvetle Medine'ye 8 mil uzaklıktaki Hamra öylese de kadar gitti. Durumu öğrenen Kureyşliler Medine'ye dönmekten vazgeçip Mekke'ye gittiler. Orada 5 gün kalan Hazreti Peygamber 17 Şevval 3 tarihinde Medine'ye döndü. Bazen Uhud gazvesiyle birlikte, bazen de müstakil bir gazve olarak anlatılan bu seferin, İslam devletinin Uhud'da zedelenen itibarının kurtarılması amacına yönelik olduğu ifade edilmektedir. Bu gazve ile Müslümanlar, Uhud yenilgisiyle sarsılan otoritelerini yeniden pekiştirmiş, başta Kureyş olmak üzere Arap kabilelerine, ayrıca Medine'de bulunan Yahudi ve münafıklara karşı hala güçlü oldukları, kendilerine güvendikleri mesajını vermişlerdir son peygamber noktainfo onu anlamak ve anlatmak için